sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız. İnne Fir'aun alâ fil ardı ve ce'ala ahleha şi'a yastad'ifu ta'ifeten minhum yudabbihu abnâahum ve yastahî nisâahum innehû kâne minel mufsidin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 وَنُرِيدُ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak,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 Firavun'un ailesi onu kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarını aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. <gülüyor>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 Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız.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 Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Ya Rabbi dedi, bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam. فَاَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ قَائِفَا Sabahı kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki, Dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor. Musa ona, belli ki sen azgının tekisin dedi. فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذ۪ي هُوَ عَدُونَ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَا قَالَ يَا مُوسَا اَتُر۪يدُ اَنْ تَقْتُلَن۪يكَ مَا قَتَلْتَ نَكْسًا بِالْأَمْسِ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 وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي <السَّبِيل> Medyen tarafına yönelince, Umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir dedi. وَلَمَّا ve ورد ماء varınca orada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 Esluk yedeki fi k, tefrul beyza, min girsu. Vazm eli k, janahak min arhbe. Fzalik brhanal min Rabbik ila Fir'aun ve malihi. Inn kanu qum fasikin. Elini koynuna sok. Şimdi çıkar.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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ Musa o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde bu dediler, sırf uydurma bir sihir. Hem böylese bir iddianın, peygamberlik davasının veya sihrin, önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik. وَقَالَ مُنْسَا رَبِّي اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler fa akhadnahu ve junudahu fanabadnahum fil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 أنشأنا قرونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَتَاوَيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ Birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de Değilsin Fakat seni resul olarak biz gönderdik ve bunları biz vahyettik de o sebeple biliyorsun. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ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 وَلَوْلَا <Sessizlik> تُصِيبَهُمْ <Sessizlik> Eğer senin halkın inkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında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 Zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez. Emellerine kavuşturmaz. Wa Düşünüp ibret almaları için biz buyruklarımızı birbiri ardından getirdik. Ellezîne âteynâhumul kitâbe min qablihim bihi yü'minûn.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 Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? dunya thumma Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz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 فَأَمَّا مَنْ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ Ama inkardan dönüş yapıp, iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler, felah bulanlardan olmayı umabilirler. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah, onların uydurdukları şeritlerden münezzehtir, yücedir. Ve يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ve ma يُعْلِنُونَ senin Rabbin, onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir. Odur Allah. Ondan başka yoktur ilah. Başta da, sonda da, Dünyada da ahirette de bütün hantler, güzel övgüler O'nadır. Hüküm yetkisi O'nundur. Sonunda varacağınız yerde O'nun huzurudur. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَرِيْكُمُ ila سَخْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ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 Kul araytin in cealallahu aleykumun neharasarmadan ila men ilahun gayrul lahi yatiyukun bileylin teskunun fe afalatubsirun deki söyleyin bakalım gündüzü ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar gündüz yapsa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 Rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki geceliğin istirahat edesiniz, gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve onun nimetlerine şükredesiniz. Ve yeme yunadı him, fayqul ayna şurka iyyaladilakum tezgumun.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 ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur. İnne qawlun kana musa fabarra alayhim ve ataynaahum min al-kunuz ma inma fatihuhu latunu lil Yoldan sapanlardan biri olan Karun da, Musa'nın ümmetinden olup, onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona, hazineler dolusu öyle bir servet vermişti ki, o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona servetine güvenip şımarma, böbürlenme, zira Allah böbürlenenleri sevmez demişti. وَبَتَغْفِي <gülüyor> مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ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 Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma çünkü Allah bozguncuları sevmez Ale inne ma ilmin indi Awalam ya'lam anna Allah kad ahleka min qablihi min al-qurun men ashad minhu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 Yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar, keşke bizim de Kârun'un ki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış, keyfine diyecek yok, dediler. وَقَالَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ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 onu kurtarabildi ne de kendi kendisini savunabildi Wa asbaha allazina temennu bil amsi yaqulun yaqulun veyke enna Allah yabsut rizqa limen yasha min ibadihi ve yakdir <gülüyor> leula amma enna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 Demek ki gerçekten kafirler iflah olmazmış. Tilkât dar alaĥrâtun, j'alûha lilladîn, la yuridû nâlûn fi al-âzdî, walla fasâdat. Tilkât dar alaĥrâtun, j'alûha lilladîn, la yuridû nâlûn fi al-âzdî, walla fasâdat. Ama ahiret diyarına gelince, biz orayı, dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akibet, günahlardan sakınanlarındır. <gülüyor>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 sen bu kitabın senin kalbine indirileceğini hiç ümit etmiş değildin. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak gönderildi. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Ve yaṣuddunke an âyâti llâhi baʿde enzilet ileyk ve duʿ ilâ rabbike ve lâ tekunen minel